İntihar etmenin hükmü nedir? Ayetler ışığında açıklanır mısınız? Ee, bize bu ömrü Cenab-ı Hak vermiştir. Dolayısıyla alacak olan da O'dur. Yani yuhyi ve yumit olan, hayat veren, hayatı elimizden alacak olan Allahü Teala'dır. Allahü Teala e, Nisa Suresinin 29. ayetinde ولا تقتلوا انفسكم diyor. Kendi kendinizi öldürmeyin diyor. Şu i̇şte kendi kendinizi öldürmeyin ayetinde aslında şeyden ekonomik ilişkilerden bahsediliyor. Allahü Teala diyor ki eee la ta'kuloyu zelina men la ta'kulum malakum beynekum bil batil mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin. İlla ente ticaretin ticareten entradin karşılıklı rızayla ile yapacağınız Diğer ekonomik fa faaliyetler başka, oradaki ticaret, bütün mal ve hizmet e, alım-satımıdır. E, وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendi kendinizi öldürmeyin. Yani şimdi eğer ticarette, ekonomik ilişkilerde bir anormallik olur, haksızlıklar olursa toplum ölüme terk etmiş olur kendisini. Ama burada esas olan o. Yani Ekonomik ilişkilerin iyi gitmemesi, bazılarının aç kalması, bazılarının fazlaca tok olması, aç kalanların tok, tok olanlara saldırması, ülkede dirlik ve düzenliğin ortadan kalkması, zulüm, haksızlık şu bu ve topluca bir intiharla neticelenen bir neticelenen bir hayata dönüşmesidir. Şimdi velatak tulem fuzekum burada esas bu anlatılıyor ama bu, bir kişinin kendisini öldürmesi tabii ilk anlaşılacak husustur. Kendi kendimizi öldüremeyiz. Buna hakkımız yok. Çünkü Cenab-ı Hak bu hayatı bize imtihan için vermiştir. Sonuna kadar direneceğiz, sabırlı olacağız. Elbette ki her birimizin başına tahammülü çok zor sıkıntılar gelecektir. Bu imtihanın bir gereğidir. Ona karşı sabırlı olmak zorundayız. Sıkıştığın zaman hadi imtihan et, imtihan ne olacak ondan sonra Tekrar gelebilecek misin bu dünyaya? Nedir yani? İşte Allah sana bir fırsat vermiş. Bu fırsatı değerlendir. E ama şöyle ama böyle e tabi olacak. İşte o da Sabırlı olacaksın ve başarıya kilitleneceksin. Yapılacak olan o. Onun için şeyde hadis şerifte var kim ki e, işte intihar su ed ederse hangi şekilde intihar etmiş sakrattı o şekilde cezalandırılır diye. Çünkü kendine karşı işlediği suçun da cezasını aynı türden ahirette Cenab-ı Hak çektirir ona. Yani diyor, yukarıdan aşağı atlayarak intihar eden kişi cehennemde sürekli yukarıdan aşağı atlayarak onun cezasını çekecektir diyor.